Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellâhi nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve ne'ûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve min amalina. Men yehdihillâhu felâ mudille ve men yudlil felâ Ve eşhedü en la ilahe illallâh ve la lâ ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Emme ba'd. Fina istiqal hadisi kitabu ve khair al hadi Muhammedin sallahu alaihi ve sellem ve al umurı mutassatı ha ve kulla mutassatim bidat ve kulla bidatin zalale ve kulla zalaletin finar. Zebrajet kitabının çevirmede yolculuk hükümlerinde yerleşim yerinden çıkınca döneceğe kadar namazı kısaltmak başlığına kalmıştık. 425 no olur rivayet. İbn Abbas radiallahu anha'dan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem alemlerin Rabbi dışında hiçbir şeyden korkmadığı halde Medine'den çıkar ve dönünceye kadar namazları iki rekat kılardı. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. i̇bn Bişran, Bişran de, Malik Muatta'da, Şafii Müsned'in'de, İbn-i İbban, i̇bn Zeymi Hakim, Ziyar-ı Maktis El-Muhtare'de, Ahmet Nesai Ebu Davud, Begabi Mu'ce Musabe'de, Ebu Yala, şab ve Sünen'in de Beyhaki rivale etmişlerdir. Elban-i İrval-i Galil'de Muhbil bin Hadisayül Müsnet'te sayı olduğunu belirtmişlerdir. Evet, bu hadis seferilik konusunda yani mesafe olarak asıl alınan hadislerden birisi. Yani kişi içerisinde yaşadığı yerleşim biriminden çıktığı zaman dönünceye kadar namazı kısaltabilir. Yine oruç Hakkındaki ruhsattan faydalanabilir. Ee, burada kitap ve sünnette seferiliğin mesafesi veya zamanı olarak e, sınırlayıcı bir ibare gelmemiştir. Bir nas gelmemiştir. Bu, burada da İbn Abbas Radyalama'nın söylediği hadiste de yani ne zaman olarak ne mesafe olarak bir kayıt olmaksızın Nebi Aleyhisselatü Vesselam Medine'den çıktım mı hiçbir korku olmadığı halde e, namazları iki rekat kılar diyor. Yine e, Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göre olmasa da sahih bir isnatla e, İmam Ebu'l-Abbas Es-Serrac Rahimullah'ın rivayetinde Said bin Şüfeye'l-Hadremi Rahimullah dedi ki evet. İbn Abbas radiyalanmaya yolculuktaki namazı sormaya başladılar. O da şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesinin yanından çıktığı zaman dönünceye kadar iki rekatten fazla kılmazdı. Bunu Ebu'l-Abbas Serraç Müsnedinde, Teallise, Ahmet, Taberani ve Hilyet-ül Evliya'da Ebu Naim rivayet etmişlerdir. Yani İbni Abbas aslında aynı şeyi söylüyor. Sadece burada bir lafız farkı var. Burada ailesinin yanından çıktığı zaman diyor. Bukhara-i şartlarına göre olan hadiste ise Medine'den çıktığı zaman diyor. Evet bu dediğimiz gibi seferilik konusunda asıl olan hadistir. Yani kitaptan veya sahih sünnetten. Bunu tahsis eden bir delil olmadıkça hiç kimsenin görüşüyle reyiyle bu tahsis edilemez. Bundan dolayı sahabeden tabiinden tebe tabiinden e, değişik uygulamalar nakledilmiştir. Allah Resulü Allah azze ve celle'nin kitabında e, bizim sefer hükümlerinin e, başına zikrettiğimiz ayette yeryüzünde sefere çıktığınız zaman ibaresi geçiyordu. İşte bu sefer kelimesinin tanımı noktasında e, ihtilaf olmuştur. Yani e, tabiinden, tebe tabiinden sahabeden farklı lafızların gelmesi veya sonraki imamlardan işte seferi tanımlarken şundan aşağısından namaz kısaltılmaz, sefer ruhsatından faydalanılmaz gibi e, belirlemelere gitmelerinin sebebi Kur'an'da geçen bu sefer ifadesini e, tanımlamak üzerine olmuştur. Çünkü bu konuda dediğimiz gibi kitaptan ve sünnetten e, zaman veya mesafe olarak Tahsis edici bir ibare gelmemiş. Sefer mutlak olarak zikredilmiştir. Mesela İmam Muharraimullah bir gün bir gecelik yolu tercih etmiştir. Çünkü e, bir kadın işte yanında mahremi olmadan, mahrem bir erkek olmadan bir gün bir gecelik yolu gitmesin. E, bu helal değildir. Hadisini delil almıştır. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir gecelik yola sefer demiştir. O halde bunun en azı bir gün bir gecelik yoldur ki o da bugünkü ifadeyle 96 kilometreyi ifade eder. Bu sebeple Hambelilerden bir kısım ulema 96 kilometreyi tercih etmişler. İşte Şafiler İbn Abbas radıyallanmadan mevkuf olarak rivayet edilen işte ancak Cidde'de, San'a'da, Usfanda bunun gibi uzak yerlere girildiği zaman seferlik olur görüşünü almışlar. Buna dayanmışlardı Şafiler. Onlar da 120 kilometre gibi bir İbare'yi esas alırlar. Hanefiler de Bukhari'nin iştihadına benzer iştihatta bulunmuşlardır. Yani 90 kilometre takdir etmişler onlar. Malikilerde ise e, değişik rivayetlerden i̇bnül i Ömer radyalanmadan gelen değişik rivayetleri esas alarak 46 km veya 50 km civarında bir mesafeyi bazı ölçümlere göre 60 km'ye tekabül ediyor. Yani yaklaşık 50-60 km'lik bir mesafeyi sefer mesafesi olarak tayin etmişlerdir. Yani 4 mezhep Gördüğü gibi bu konuda ihtilaf etmiştir. Dört mezhepten önce de e, farklı görüşler vardı, ihtilaflar vardı. Biz e, ihtilaflarda Allah Azze ve Celle'nin kitabına ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine dönmekle emrolunduk. Şimdi bu imamlar ve bu ismini saymadığımız, görüşlerini aktarmadığımız daha pek çok ihtilaflar var bu konuda. Mesela Ebu Davud'un sünninde geçtiği gibi, Kadın bir berit mesafeyi gidemez diyor ki bu 22 ila 25 kilometre arasındaki bir mesafedir. Burada da bir seferlik var demek. Yani merfu hadiste 25 kilometrelik bir mesafede sefer olarak geçmiştir. Kitabı ve sünnete dönmemiz gerekiyor burada çünkü alimler ihtilaf etmişler. Yani sefer kelimesinin tanımında ihtilaf etmişler. Biz kitabı ve sünnete döndüğümüzde işte i̇bn Abbas Abbas Radyalama'nın hadisi hiçbir kayıt koşmadan mesafe veya zaman sınırı koşmadan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ref ederek Allah Resulü Medine'den çıktığı zaman dönünceye kadar namazı kısaltırdı. Yani Medine'den çıktı da kaç kilometre gidiyor? Kaç gün kalacak? Bunlar e, söz konusu edilmemiştir. Yani ihtilaflarda kitap ve sünnete dönmek madem imanın gereği böyle emredilmiş biz kitap ve sünnete döndüğümüzde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam filinde hiçbir mesafe belirlemeksizin Hiçbir zaman kaydı düşmeksizin kendi uygulamasıyla seferli böyle yaptığını görüyoruz. Nitekim Enes bin, Enes bin Malik radiyallahu anh'a e, seferlik mesafesi sorulunca yani kişi nerede seferi olur? İnsanlar çünkü bu konuda değişik şeyler söylüyor. Şurada seferi olursun, şurada olmazsın. Değişik şeyler söylüyorlar. Enes bin Malik radiyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zil gittiği zaman namazı kısaltırdı. Böyle cevap veriyor. Yani zilhuleife. Ee, bu da 7 ila 11 kilometre arasında ölçülen bir mesafe. Yani biz bugün ölçemez miyiz? Neden böyle ihtilaf bir rakam söylüyorsun demeyin. Çünkü o zamanki Medine'nin merkeziyle Zilhuleyfe'nin sınırlarını biz bilmiyoruz. Yani o zaman neresi ölçü alınıyordu da nereden itibaren sayılıyordu. Ama bugünkü ölçümlerde 11 kilometre. Fakat o zamanki ölçümlerde 3 mil diye tarif ediliyor. Yani sahabeler sahabe döneminde 3 mil diye tarif ediliyor. 3 mil de yaklaşık. Yani en fazla ölçümü 7 kilometre. 6 küsür, 6 800, 7 kilometre aras. Yani Enes bin mal radiyallahu burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın en kısa seferi olduğu yeri söylemiştir. Ama bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın fiildir, Yine belirleyici değildir. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şunu söylemiyor. İşte zil aşağısında kimse seferi olmaz Böyle belirleyicilik yok. Sadece fiil olarak kendisi bunu yapmış. Sahabelerden e, baktığımız zaman daha az mesafelerde İbn Ömer radyalanmadan net, sahih rivayetler. İşte bir rivayette şu taşlığı geçtiğin zaman diyor. E, diğer bir rivayette şu köprüyü geçtiğin zaman diyor. Yani Medine'den belli sınırlar söylüyor. E, diğer bir rivayette bir millik bir yere gittiği zaman namazın kısaltılacağını söylüyor. Başka bir rivayette de bir anlık bir yolcular bile çıksa, yani zaman e, söz konusu değil, bir anlık, bir saatlik diye geçiyor da o bir saat bir an demek. Saat ifadesi Arapça'da an demektir. Yani bizim e, şeyimizdeki kullanımızdaki 60 dakikalık zaman dilimi değildir Arapçadaki saat. E, yes elonuneki anis saa -ah ibaresinde geçtiği gibi Kuranda sana saatten sorarlar. Yani kıyamet. <gülüyor> anında, an demek yani evet. bir anlık bir yolculuğa dahi çıksa ben namazı kısaltırım diyor İbnü i Ömer Biz buradan anlıyoruz ki Allah ve Rasulünden yani senin bir anlık, yani bir millik en azı bir mil ölçülmüştür. Bir millik bir yolculukta namazı kısaltmanı engelleyen Kur'an'dan ve sünnetten bir nas yoktur. Burada bazıları işte Kur'an'ın bu gibi tabirleri konusunda, mesela sefer diyor Allah azze ve de Seferde örfe müracaat edilir. Mesela İbn-i Teymiye buna benzer sözler söylemiştir e, fetvasında Örfe müracaat edilir diyor. Şimdi İbn-i Teymiye'nin bu sözünü alıyorlar ama kaypak alıyorlar, cımbızlayarak alıyorlar. Evet, İbn-i Teymiye örfe müracaat edilir diyor da hangi örf? Kimin örfü? Şimdi alıyorlar bu sözü, i̇bn Teymiye'nin bu sözünü. Madem burada örfe göre hareket edilecek, örfen sefer her yolculuk seferdir diyor İbn-i Teymiye. Onlar da bunu işte bizim örfümüzde sefer işte trenine girilen, uçakla girilen falan filan diye farklı yerlere çekiyorlar. Örf öncelikle sahabenin örfüdür. Sahabenin örfüne baktığımız zaman bak korku söz konusu olmadan, böyle ağır yükler söz konusu olmadan bir anlık bir yolculuk, bir millik bir yolculuk sahabenin örfünde yolculuk olarak niteleniyordu. O halde Allah Azze ve Celle'nin kavlinin yani yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, diye buyurduğu sırada ilk muhatapları bununla demek ki bir millik bir gidişi bile yolculuk olarak alıyorlardı. Nitekim Mina'da ve Arafat'ta, Arafat biraz daha uzakta Mina, geçen gün kaç kilometre ölçmüştüm? Haritasını atmıştım. Yani bugünkü ölçüleriyle 6 kilometrelik falan bir yer. Mina'da Mekkeliler namazı kısaltarak kılıyor. Yani Allah Resulü, sahabeler, Halifeleri onlar kısalttığı zaman Mekkeliler de e, Mina'da kısaltarak kılıyorlar. Burada da şu işgal ortadan kaldırılmış oluyor. İşte şehir mi baz alınacak? Ülke mi baz alınacak? Acaba kişi Türkiye'den çıktığı zaman mı seferi olacak? Yoksa Ankara'dan veya Bursa'dan çıktığı zaman mı? İstanbul'dan çıktığı zaman mı? Şehrin mi baz alacağız? Yoksa ilçeyi mi alacağız? Bunları gideren bir şeydir. Mina Mekke'ye bağlı karyelerden bir karye. Yani ilçe diyebiliriz. Ve Mina'da namaz kısaltılıyor. Mina, Mekke'nin mahallesi. Bugün Zilhuleyfe'nin Medine'nin bir mahallesi, bir mıntıkası olduğu gibi, bir senti yani. Dolayısıyla kişi bugün örfe, o zaman da öyle, bu zaman da böyle, yani cari olan örf, devam ede gelen Müslümanların örfünde en küçük yerleşim birimiyle, mesela bizim örfümüzde muhtarı olan birimdir. Muhtarı olan birim, en küçük yerleşim bilim bizde mahalledir, köydür. Kişi köyünden çıktığı zaman seferi olur. Mahallesinden çıktığı zaman seferi olur. Sahabede buna dair uygulamalar var. Mesela Enes Radyalan deir Sealibe gittiği zaman namaz kısaltırdı. Çıktığı yer 3,5 kilometre. Deir-i Sealip. Deir, mahalle demek. Yani Sealip, Tilkiler Mahallesi'ne gittiği zaman namazı kısaltırdı. Kendi mahallesinden çıkıyor, Deir-i Sealibe gidiyor, namazı kısaltıyor. 3,5 kilometrelik bir yer. Yani mahalle baz alınıyor. Köy daha açık. Yani köyün ter, e, terki mesela e, Dehiyetül Kelbi Radyalan ve onunla beraber bulunan kimseler. işte. Hem de Ramazan orucuyla alakalı bir meselede. Uhbe bin Amir'in köyüne gittiler. Burası diyor bir millik bir mesafedeydi. Orada bir mil mi, üç mil mi? Üç, üç milde değil mi? 3 milde olabilir. Üç milde olabilir. Yani Uhbe bin Amir'in köyüne gittiler fakat bazıları işte bu kısa bir mesafedir diye oruçlarını bozmak istemediler. Yani burada seferi olunur mu diye. Ee, böyle bir tavra Dıhiyetül Kelbi radıyallahu anh'ın tavrını biliyorsun. İşte Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın sünneti küçük görülüyor. Keşke bu zamanı görmeseydim Allah'ım benim canımı al diye ee, bir dua etmesi var, hayıflanması var bu işten. Ee, Ebu Davud Sünnen'de rivayet etmiştir bunu. Yani bunun gibi e, pek çok delillerden biz anlıyoruz ki, Kişi içerisinde yaşadığı yerleşim birimi, yani muhtarı olan birim bugün en küçük yerleşim birimidir. Bizim örfümüzde, bizde bilinen Araplarda olduğu gibidir. İşte bizde mahalle muhtarı var. Ee, mahalle sınırını o halde, mahallenin son evini, köprüyse köprü, köprü yolsa yol, cadde ise cadde neyse. Buradan itibaren demek ki sahabenin örfüne göre en az karısı bir mildir. Bir mil geçince... Kişi seferi olur. Bir mili geçmezse niyetinde böyle bir şey yok. Ama mahallesinden çıkıyor bir millik alan içerisinde yaklaşık 1 metre veya 2 kilometrelik alan içerisinde işi var. Gidip dönecek yani niyeti daha uzağa gitmek değil o alan içerisinde seferi olmaz. Ama niyeti eğer daha uzağa gitmekse artık seferlik işler orç tutmayabilir namazı kısaltması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın seferlerinde sayı olana göre e, iki rekat fazla kılmazdı akşam hariç. Hiçbir namazı iki rekatten fazla kılmazdı. Burada e, evet daha sonra bununla ilgili başka rekatler de gelecek. Korku namazı 426 nolu rivayet. Ebu Ayyaş ez Zuraki radıyallahu anh'ta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Usfan'da müşriklere karşı savaş safındaydı. Müşriklerin başında Halid bin Velid vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını kıldırdı ve cemaate arkasında iki saf yaptırdı. Yani savaş halindeki korku namazını tarif ediyor burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükku ettiğinde hepsi beraber rükku Başlarını rükudan kaldırdıklar zaman hemen arkasında bulunan saftakiler secde etti, diğerleri ayakta bekledi. İlk saf başlarını secdelerden kaldırdıklar zaman arka saftakiler secde ediyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber rekatlerini tamamlıyorlardı. Sonra ilk saftakiler arkaya, ikinci saftakiler öne geçtiler. Her biri arkadaşının yerine geçti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara rükû ettirdi ve birlikte selam verdiler. Başlarını rukudan kaldırdıkları zaman arkadaki saf secde etti ve diğerleri kalktılar. Secdelerini bitirdikleri zaman diğerleri secde etti. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlarla selam verdi. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbni Ebeyaz'ın el-Ahad ve el-Methani'de, Nesai, Sünen'in'de ve Sünen'in Kübra'da, Ebu Davud, Abdullah bin Ahmet, Zevaidül Müsnet'te, İbn-i Hakim, Abdülrezzak, İbn-i Ebişeybe, İbn-i Ucarud, Taberan, Darekuddin, Talisi, Şerhumen, Nasar'da, Taha ve Beyhak'i rivayet etmişlerdir. Korku namazının şekline dair e, birden fazla e, sahih rivayetler var. Yani hepsi meşrudur bunların. E, i̇bn Kesir korku namazıyla ilgili Nisa, Nisa suresinin tefsirinde, ayetin tefsirinde bu şekillerin hepsini aktarmıştır. Bunlardan sahih olanların hepsi meşrudur. Burada da biz e, korku namazıyla ilgili Bukhara veya Müslüm'ün şartına göre 3 tane rivayet zikretmişiz. Bunlardan ikincisi yine Ebu Ayyaş-ı Züraki'den 427 oğlu rivayet. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte usfanda bulunuyorduk. Müşriklerin başında da Halit bin Velid bulunuyordu. Öyle yıkıldık. Müşrikler gerçekten çok gafil davrandık. Çok hatalı davrandık. Onlar namazdayken üzerlerine bir yüklenseydik ya demeye başladılar. Bu üzerine öğle ile ikinci namazı arasında kasr ayeti nazil oldu. İkindi vakti gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani kasr ayeti Nisa 102. ayetidir. Ee, seferde. Namazın kısattılmasıyla ilgili allah Alem 103'te de korku şeyi geliyor. İkinci vakti genci Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp Kıbrı'ya karşı durdu. Müşrikler de karşısındaydılar. Arkasında bir saf teşekkül etti. Bu safın arkasında da başka bir saf vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rükuya varmasıyla hepsi birden rükuya vardılar. Sonra arka saftakiler cemaati ayakta beklerken imam arkasındaki birinci safla beraber secdeye vardı. Bunlar secdeleri yapıp kalkınca arkalarında bulunan diğerleri secdeye vardılar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasındaki saf geri çekilerek arkalarındakilerin yerini, arkadakilerin yerini arka saftakiler de ilerleyerek ön saftakilerin yerini aldı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükuya varınca her iki saftakiler birlikte rükuya vardılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeye varınca hemen arkasında bulunan birinci safta secdeye vardı. Diğerleri ise bunları ayakta bekliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturunca hemen arkasındaki safta oturdu. Sonra da hep beraber oturdular ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsine birden selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem usfanda kıldı bu namazı, bir de Beni Süleym'de kıldı. Bunu Bukhar ve Müslim şartlarına göre İsnaf'la Ebu Davud, Nesai, Ahmet, Tayalise Hakim, İbn-i Said bin Mansur, Taberani, Darekotni, Şerhümanlâsarda, Tahavi, İbn-i Abdurrazak Abdurrazzak, i̇bn Dünya Mekarimül Ahlak'ta, İbn-i Beyhaki rivayet etmişler. Muhbil bin Hadi, sahibül müsnedde tarcih etmiştir. 428 Noğlu Rivayet i̇bn Abbas radiyallahu anh'a evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni Süleym topraklarından zikarede, Zikaret'te korku namazı kıldırdı. İşte bu ee, Ebu Ayhaş Ez radiyallahu anh'ın bahsettiği. Yani bu Usfan da kıldı. Bir de Beni Süleym de bu şekilde kıldı diyor. Onu da İbn Abbas radiyallahu burada anlatıyor. İnsanlar arkasında iki saf oldular. Bir saf düşmanın karşısında bir saf da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında durdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında olan safat bir rekat kıldırınca bu saftakileriyle diğerleri yer değiştirdiler. Diğer rekatı de onlara kıldırdı. Bu hadis müslimin şartına göredir. Burada görüldüğü gibi i̇bn Abbas muhtasarca zikrediyor. Bunu Ahmet, İbn-i İbn-i İbn Zeyme, Serraç, İbn-i Şeybe, Nesai rivayet etmişler. Muhbir bin Hadis, Sayül-i etmiştir. Bukhari e, benzer yakın lafızlar rivayet etmiştir. Seferilik mesafesi 429 nol rivayet. Muharib bin Dithar, Rahimullah dedi ki, i̇bn Ömer radyalanmanın şöyle dediğini işittim. Gündüz vakti bir sürelik yola çıksam bile namazı kısaltırdım. Bu eser buhar ve Müslim'in şartlarına göredir. İbnül Münzir, El-Efsat'ta, İbn-i Şeybe, El-Muhallada, İbn-i rivayet etmişlerdir. El-Banir, Val-i sayı olduğunu belirtir. 430 mal rivayet Cebele bin Suhaim Rahimullah dedi ki, i̇bn Ömer radyalanmanın şöyle dediğini işittim. Bir millik yani 1848 metrelik mesafeye gitsem bile namazı kısaltırım. Bu eser de Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. İbn Nazm el-Muhallada rivayet etmiştir. Elbani i̇rval i Kalile'de, i̇rwal ve es rivayet etmiştir. Namazı kısaltmak için sefer mesafesine gitmek. Yani böyle bir ruhsattan faydalanmak acaba dindarlıkta bir eksiklik midir? İnsanların gönlüne bu tip kuşkular gelebiliyor. Bu bununla ilgili bir rivayet. 431 ne olur rivayet? Cübeyr bin Nüfe'ir rahimullah dedi ki, Şurahbil bin Essemt radiyallahu anh, Ömer radiyallahu ile beraber Zilhuleife'ye gitti ve namazı iki rekat olarak kıldı. Şurahbil radıyallahu anh bunun sebebini Ömer radıyallahu sorunca dedi ki ben ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı şeyi yaptım. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu abbas Serraç müsnedinde Bukhari tarihül kebirinde Ahmet Nesai, Ebu Ahmet el-Hakim, El-Esami vel-Kuna'da İbnül ül müsnedinde i̇bn Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Evet zülh az önce bahsettiğimiz gibi Medine'den 3 mil, 7 kilometre, yedi küsür de olabilir. O civarda bir mesafede. Seferlik müddeti 432 ne no olur? Rivayet Cabir bin Abdillah radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebükte 20 gün kaldı namazları kısalttı. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet İbn-i Ebu Davud, Abdurrezzak, Ab bin Hümeyt, El Muhallada, İbn Azm ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Ee, yine Burada da aynı şeyleri söyleyeceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili aktarılmıştır burada. Yani 20 günden fazla kaldım artık seferlik olmaz diyemez kimse. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli bir emir veya yasa söz konusu olmaz sürece fiili müstahplık ifade eder. Burada da belirleyici bir e, rolü yok bu ifadenin. Burada sadece şu konuda e, hüccet getirilir bu. Mesela Bazıları, seleften bazıları, tabiinden bazı imamlar veya sonraki imamlar veya şafilerin görüşünde olduğu gibi dört günlük yolculuk yolculuktur. Daha fazla kalacaksa kişi artık yolcu olarak kalmaz, artık muhkim olur. Bu kanaatte olanları bu hadis reddetmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 20 gün kalmış ve bu müddet namazları kısaltmış. Belki daha fazla kalsa daha fazlasında da kısaltacak. Buna mani bir durum yok. Bu sebeple huccet olmaz. Yani belirleyici değildir. Nitekim sonradan zikredeceğimiz rivayetler bu konuda belirlemenin, tahsisin, taklidin olmadığını gösteriyor. 433 oğlu rivayet Hasan el-Basri Rahimullah'tan Abdurrahman bin Semure radiyallahu Kabil'de bir veya iki kış geçirdi, namazları kısalttı. Yani iki sene, bir veya iki sene kaldı namazları kısalttı. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbnül Münzir'in rivayetinde Abdurrahman bin Semure Radyalan'ın seferi olduğu için Cuma namazlarına katılmadığı ziyadesi de vardır. Evet, bunu İbn-i Bişeybe, Abdurrezzak El-Efsat'ta İbn-i Münzir Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. 434, Hasen el Basri Rahimullah'tan Enes bin Malik Radyalan Nisa burada. Bir ya da iki sene kaldı. İki rekat kılıyor, sonra selam veriyor. Ardından kalkıp iki rekat daha kılıyor, sonra selam veriyordu. Yani hem kısaltıyor hem cem ediyordu. Bu eser Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Taberi Tehsibül Asar'da İbn-i Ebi Şeybe ve El Efsat'ında İbnül Münzir rivayet etmişlerdir. 435 Şinoğlu rivayet. Ebul Minhal el-Anezi Rahimullah dedi ki, i̇bn Abbas radıyallahu ben Medine'de bir seneden beri oturuyorum. Bir yolculuk hazırlığımda yok dedim i̇bn Abbas Radyalanma namazı iki rekat kıl dedi. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i Münzir, Elefsat'ta, İbn-i Şeybe, Tehz-i Taberi ve el muhallada İbn-i Hazm rivayet etmişlerdir. Yani bu kişi misafir olarak gelmiş de Medine'ye. Ben burada bir seneder oturuyorum, daha da yani gitmeyi düşünmüyorum, bir süre daha kalacağım diyor. Yani bunun şeyi yok. i̇bn Abbas Radyalanma diyor ki namazı iki rekat kıl. Nitekim Say-i İlmihal'de zikrettiğimiz üzere, Ha evet burada da zaten e, Buhari ve Müslim şartına göre gelmiş 436 nolu rivayet. Ebu Cemre Nasr bin İmran Rahimullah'tan İbn Abbas radıyallanmaya Horasan'da savaş için kalmaya devam edersek ne dersin diye sordum. Dedi ki 10 sene kalacak olsan bile namazı 2 rekat kıl. Bu eser Buhari ve Müslim şartına göredir. İbnü'l Münzir el i̇bn İbnü'l Şeybe ve Müdevvene de Malik İmam Malik rivayet etmiştir. E, 437 nolu rivayet. Abdurrahman bin Misver Raymullah'tan Sa'd bin Ebi Vakkas ile beraber Şam'da iki ay kaldık. O namazı kısaltıyor. Biz ise tam kılıyorduk. Ona bunun sebebini sorduk. Biz daha iyi biliriz dedi. Yani biz sahabeler olarak daha iyi biliriz dedi. Bu eserde Müslüm'ün şartına göredir. Bunu Abdurrezzak İbn-i Münzir Elefsat'ta İbn-i Ebi Şeybe şerr Asar'da tahavi rivayet etmişlerdir. Yani burada e, sahabe tam şeyi, e, seferi olarak kılıyor. Burada e, iki ay gibi bir zaman e, zikrediliyor. Seferi olarak kılıyorlar. Onlarla beraber giden tabi'nde demek ki bir kuşku var ki, yani bu kadar zaman kalıyorsun herhalde seferi olunmaz diye biz tam kılıyorduk diyor. Veyahut da şundan dolayı tam kılıyor olabilirler. Yani tam kılmak da bir e, şeydir. Yani e, yani namazlık almak bir ruhsat. Daha önce bahsettik ilgili rivayetin sabit olmasından sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir onay gelmiştir. Yani tam kılana da bir beis yok. Fakat kısaltarak kılmak sünnettir. Asıl olan budur. E, buradaki genişlikten dolayı allah Alem bu kimseler tam kılıyorlardı. Ama Sa'd-i gibi sabeler ki biz olarak daha Yani burada bir kuşku yok. Yani kaç zaman süre kalırsan kal seferi olduğu müddetçe namazı kısaltırsın. Yerleşmeye niyet etmedikçe seferlik devam eder. 438 rivayet Nafi'r Aynullah dedi ki: "İbn Ömer anh, yerleşmeye niyet etmediği sürece namazı kısaltırdı." Burada da yine süre sınırı olmadığını görüyoruz. Bu eserde Müslim'in şartına göredir. İbnül Müfessir Min Hadisi Ubeydillah bin Ömer adlı cüzünde Müslim'in şartına göre bir isnatla rivayet etmiştir. Tabi e, Azerbaycan'da kar yolları kapattığı için altı ay boyunca namaz kısalttık diye i̇bn Ömer radiyalanmadan daha başka sahih rivayetler de var bu konuda. Yolculuktan namazları cem etmek. 439'un olur rivayet. Muaz bin Cebel radiyalanmada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tebuk gazvesinde güneşin tepe noktasından etmesinden önce yani öğlenin vaktinin girmesinden önce yola çıktığı zaman öğle namazını ikindi namazına kadar geciktirir. İkindiyle birlikte cem ederek kılardı. Güneşin tepe noktasından meyletmesinden sonra, yani öğlenin vaktinin girmesinden sonra yola çıkacak olursa, ikindi namazını öne alır, öğle namazıyla birlikte kılarak cem eder, sonra yola çıkardı. Burada dikkat edin, bunlar e, muhkimken yapılıyor. Yani ilki seferdeyken, yani yola çıkıyor, öğle vakti girmemiş, ikindi <gülüyor> vakti girince öğle ile ikindiyi cem ediyor. Ama ikinci anlattı durum. Yani öyle vakti girmişse ikindiyi öne alıyor. Yani cemi takdimi muhkimken yapıyor. Burada ee, muhkimken ceme de yine delil vardır. Güneşin batmasından önce yola çıkacak olursa, akşam namazını yatsı namazıyla birlikte cem etmek için ertelerdi. Güneşin batmasından sonra yola çıkacak olursa, yatsı namazını öne alır ve akşam namazla birlikte kılarak cem ederdi. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. müslim muhtasar olarak, daha kısa bir metinle rivayet etmiştir. Bunu Tirmizi, evet Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace, İmam Malik Muhatta'da, Ahmet İbn i̇bn İbnü'z-Zeyd Tarih Kutni, Taberani Kebir'de ve Evsat'ta, <gülüyor> El Müzekkiyat'ta Darekutni, El Muhalla'da İbn azm tarihinde Hatibü'l-Bağdadi ve İbn Sakir, Bihaki Sünen'de rivayet etmiştir. Elbani Es-Saiya'da eee ve Muhbil bin Hadi ehadis mu'illede zikretmişlerdir. Seferinin cuma namazına katılabileceği 440 nolu rivayet Humeyd et-Tavil Raymullah dedi ki, Enes Radyolan Basra'ya iki fersah uzaklıkta bulunan, yani iki fersah e, yaklaşık 14-15 kilometre, iki fersah uzaklıkta bulunan kasrında evinde, köşkünde olduğu zaman cuma namazını bazen kılar, bazen kılmazdı. Bu eser Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. E, Müsaddet bin Müserhedin, Müsnedinden naklen İbn-i aliyede metali -Aliye de e, isnadını zikrederek vermiştir. Bukhari bunu muallak olarak zikretmiştir. Evet, bu Cuma namazı, seferinin Cuma namazına katılması meselesini daha önce çeşitli şekillerde açıklamıştık, çeşitli münasebetlerle. Yani kişi seferi ise eğer bir yerleşim yerinde bulunuyor, Cuma namazı kılınan bir yerde bulunuyorsa, nidayı işittiği zaman icabet etmesi gerekir. Burada Enes Radyo'lar nidayı işleyecek bir konumda değil, şehir yerinden biraz uzakta. Bazen gidiyor, katılıyor, bazen katılmıyor. Aslında Enes Radyalara'nın yaptığı bu şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan, yani onun zamanında aktarılan duruma aynen mutabıktır. Medine'nin avali denilen bölgelerinde, yani kimisi 4 kilometre, kimisi 8 kilometre, kimisi 6, kimisi 2 kilometrelik mesafelerde tek tük evleler var, evler vardı, yaylalar vardı. Ee, şeye bağlı yaylalar bunlar. Medine'ye bağlı yaylalar. Bunlar cuma namazına bazen katılır, bazen katılmazlardı. Yani gelebilen gelirdi, gelmeyen gelmezdi. Eğer seferilik söz konusuysa seferi olan kimse cuma namazına katılır ve öğle namazına niyet ederek kılar. Çünkü e, İbn-i Ömer Taberani'nin ve İbn-i Ebi Şeyben'in rivayet ettikleri hadiste e, seferi olan kimse için, misafir olan kimse için cuma yoktur buyuruyor. Cuma yoktur ifadesi acaba buradaki la ifadesi geldiği için yani e, cahtı mutlak bir e, sigara geldiği için, cuma kılamaz manasına da gelir. E, i̇şte cuma ona farz değildir manasına da gelebilir. Her ikisine de muhtemel. Bu sebeple e, biz diğer ihtimalden sakınarak cuma namazına gelen bir kimse, seferi olan kimse, öğle namazına niyet eder. Öğle namazını zaten seferi iki rekat kılıyor cum'a namaz da 2 rekat bu niyetle ona uyar ve kılar diyoruz. Yani bu bizim rivayetleri cem yönelik söylediğimiz bir şey. Ha bazıları şu görüşte. Diyor ki işte Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam burada kastı, la salatu musafir ifadesinde şey la cuma el musafir ifadesinde ona farz değildir demektir diyor. Yani bunu siz neye dayanarak söylüyorsunuz deriz biz. Acaba burada sadece farzlığı mı kaldırıyor yoksa ona Cuma namazı meşru değildir mi kastediyor? İkisine de açık bir şey. İhtimalle hareket etmektense net olanla hareket etmek e, gerekir. Çünkü ibadet konusu, e, yani ibadette asıl hürmettir. Bu sebeple Cuma namazına niyet ederek e, seferinin Cuma namazı kılması risk taşıyor. Bu riskten sakınmak için en selametlisi Allah-u Bizim anladığımız budur. E, doğrusunu Allah bilir. Yolculukta revatip nafileleri kılmamak. Bu konuda 440 bin olur rivayet bin, Hafs bin Asım Rahimullah dedi ki, i̇bn Ömer radıyallahu anh ile beraber yolculuğa çıktık. Farz namazı kıldıktan sonra çocuklarından birinin nafile kıldığını gördü. Ve i̇bn Ömer radıyallahu anh dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekr, Ömer ve Osman radıyallahu anh ile beraber namaz kıldım. Yolculukta onlar farzdan önce ve sonra nafile kılmazlardı. Şayet nafile kılacak olsaydım, namazı kısaltmaz tam kılardım. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah'ın Resulü'nün için en güzel örnek vardır. Ahzab suresi 20. ayet. Bu hadis Bukhara ve şartlarına göredir. Serraç, Ahmet, İbn-i Zeyme, i̇bn Bişeybe rivayet etmişlerdir. Yolculukta gece namazı kılmak, yani bu i̇bn Ömer hadisi revatip sünnetler dediğimiz, yani farz namazların Beraberinde kılınan vakit sünnetleriyle ilgili Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın seferde bunu kılmadığını açıkça ifade ediyor. E, şayet kılacak olsaydık namaz da tam kılardım diyor. Yolculukta gece namazı kılmak. 442 Nul rivayet. Hümeyd bin Abdirrahman bin Alt'tan Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın asabından bir adam şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir yolculuktaydım. Namazı nasıl kıldığını görmek için gözetlemeye başladım. Yatsı namazını kıldıktan sonra gecenin uzun bir bölümünü yatarak geçirdi. Sonra uyandı ve ufka bakarak şu ayetleri okudu. Alimran i̇mran 191-194 Onlar ki ayaktayken, otururken, yanlar üzerinde yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerle yerin yaratılış hakkında düşünerek şöyle derler. Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın, seni tesbih ederiz. Artık bizi ateş azabından koru. Rabbimiz, doğrusu sen kime ateşe atarsan onu muhakkak hakir etmişsindir. Elbette zalimlerin yardımcıları da yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik ve hemen iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi iyilerle beraber al. Rabbimiz, bize rasullerine vaat ettiğin şeyi bize ver ve bizi kıyamet günü rüsvai etme. Elbette ki sen vaadinden dönmezsin. Sonra elini yatağına uzatıp oradan misvanı aldı. Yanındaki kaptan bir bardağı su koyarak dişlerini misvakladı ve kalkıp namaza durdu. Namazdaki duruşu uyuduğu kadardı. Sonra yatıp uyudu. Bu yatması da namaz kıldığı süre kadardı. Sonra tekrar uyandı. İlk önceki yaptıklarını aynen yaptı ve okuduklarını da aynen okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fecirden önce üç sefer böyle yaptı. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Nesair rivayet etmiştir. Muhbir bin Hadica Müsait'te tarcih etmiştir. Yani burada başlığa delil olan kısım Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yolculuk esnasında gece namazını kılması sebebiyle gece namazı meşrudur. Yani vakit namazları değil. Yani vakit namazlarını Allah Resulü Vesselam, şey vakit vakitste bağlı sünnet namazları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seferdeyken kılmıyordu. Ama gece namazı gibi bazı nafileleri kılıyordu. Binek üzerinde nafile namaz kılmak 443 numaralı rivayet Amir bin Rebiya radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bineği üzerinde her yöne doğru nafile namaz kıldığını gördüm. Bu hadis Bukhara ve müslim şartlarına göredir. Avb bin Hümeyt Ahmet ve İbn-i Uzeyme rivayet etmişlerdir. Evet. Kişi nafile namazları binek üzerinde kılabilir. Bunda hiçbir şüphe yok. Daha önce size aktardım Enes Radiyallah'tan da mevkuf olarak yani çamurlu bir vakitte işte binek üzerinde mecbur kaldığı zaman e, binek üzerinde farz namazı kıldığı aktarılıyor orada. Yani böyle bir zaruret olmadıkça e, Allah Resulü'nden de zaten nakledilmiştir bu nafileyi her yöne doğru bineğin ne tarafa dönerse dönsün yani kıble şartı olmaksızın kılıyordu. Farz namaz vakti gelince de bineğinden iniyor yerde kılıyordu diye. Bu aktarılmıştır. Dolayısıyla asıl olan budur. Zarvet olmaksızın binekte farz namaz kılınmaz. Ama zarret halinde Enes radiyallahu anh'ın fiiline dayanarak, ki Enes radiyallahu bundan dolayı bir iç sıkıntısı yaşadığını da belirterek aktarıyor bunu. Zarret halinde kişi binek üzerinde de farz namazı kılabilir demek. Yolculukta oruç tutmama ruhsatı. 444 malı rivayet, Ebu Bekir bin Abdirrahman Raymullah, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin birinden rivayet ediyor. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fetih yılındaki bir yolculuğunda insanlara oruçlarını açmalarını emrettiğini gördüm. Şöyle buyurdu, düşmanlarınıza karşı kuvvetli olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise oruç tuttu. Ebu Bekir dedi ki, hadisi bana anlatan kişi şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arç denilen yerde başı üzerinde su dökerken gördüm. O oruçluydi, susuzluktan veya sıcaktan dolayı böyle yapıyordu. Bu da işte Ramazan'da sıcak sebebiyle bunaldığı zaman serinlemek amaçlı başına su dökmenin cevazına delildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme insanlardan bir grup sen oruç için oruç tutuyorlar denildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kediyi de geldiği zaman bir bardak içecek istedi ve içti. Bunun üzerine insanlar oruçlarını bozdular. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Firyabi es da Şafii, Müsned'de Hakim, Malik, Ahmet, Ebu Davud, Beyhaki, Taha ve Şerümen'in Asar'da rivayet etmişler. Muhbil bin Hadisayil Müsned'de taric etmiştir. Evet, düşmana karşı kuvvetli olmak gerektiği zamanlarda e, oruç tutmak iyi bir şey değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, daha başka tarihlerinde, mesela Müslümin rivayetinde oruçlarını bozmalarını emrediyor. Çünkü düşmana karşı kuvvetli olmak lazım. Bazıları ısrar ediyor bozmamakta. Bunun üzerine Allah Resulü usat, Vesselam usad. Usad. yani onlar isyankarlardır diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi fiil olarak bunu yaptı. Bir de emretti. Hala oruçta ısrar ediyorsun. Yani sen böyle daha takvalı olmayacaksın. Bilakis bu yaptın isyandır diyor. Demek ki cihat gibi düşmana karşı kuvvetli olması gereken yerlerde oruç tutmamak daha üstündür. Ee, onun dışında seferi haldeyken Oruç tutmak veya tutmamak sevap olarak birbirinden daha üstün değildir. Yani bu tamamen kişinin tercihine bağlıdır. 445 Nual rivayet Enes bin Mayık Radyo Lant'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yolculuğa çıktık. Oruç tutan tutmayanı, oruç tutmayan da tutanı kınamıyordu. İnsanlar bir gün Ramazan ayında yolculuktayken zorlandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kap içecek istedi ve kendisinin oruçlu olmadığını göstermek için insanlar kendisine bakarlarken onu içti. Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Ebu Yala Ahmet İbn-i Zeyme şerrman rivayet etmiştir. Yolculukta oruç tutmak iyilikten değildir. 446 nol rivayet Kab'in Asim radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Yolculukta uruç tutmak iyilikten değildir. Yani daha sevaplı bir şey değil. Bu hadis Buhari ve Müslümün şartlarına göre İbn Kıni Mücemü's Sahabe'de, Nesai Ahmet De Şafii Hakim İbn Uzeymi İbn Mace Darimi Taleh İsbül Rezak İbn Şeybe Humeydi Taberani Firyabi Siyam'da, Ruyani Ebunay Marifetü Sahabe'de Taberi Tesbi'l Hasar'da İbn Beyas'ın El Ahad ve Mesani'de Tahavi Şerhu'l Nasar'da Beyhavi Mücemü's Sahabesinde ee, İbn-i el-Muhalla'da Hatip tarihinde ve Bey i Sünnen'inde İbn-i Aziz Akir tarihinde rivayet etmişler Şeyh Muhbil'de, Sayyül Müsnnet'te Tarih etmiştir. 440'yenin oğlu rivayet Ebu Enes Radyalan'ten Ebu Talha Radyalan Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam zamanında çok oruç tutardı Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Vefat ettikten sonra ise sadece yolculukta Ve hastalık halinde oruç tutmadı Bu eser Müslüm'ün şartına göredir Ahmet ve Taberi Tehsibül Asar'da rivayet etmişlerdir Yolculuğa çıkarken ve dönerken oruç tutmamak. 448 numaralı rivayet Nesbi Malik Radyalan dedi ki, Ebu Musa Radyalan bana dedi ki, senin yolculuğa oruçlu iken çıktığın ve memleketine oruçlu olarak girdiğin bana haber verilmiyor mu? Yolculuğa çıktığın zaman oruçsuz olarak çık ve döndüğünde oruçsuz olarak dön. Bu eser Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. Dare Kutni ve Beyhaki rivayet etmiştir. Elbani Hadisu iftaris saim adlı risalesinde. Tercih edip Sayıoğlu'nu değirtmiştir. 449 nol rivayet Muhammed bin Kab el-Kurazi İbrahimullah dedi ki, Ramazan ayında Enes bin Malik radiyalarının yanına gittim. O yolculuğa çıkmak istiyordu. Bineyi hazırlanmış ve yolculuk helipsesini giymişti. Güneşin batması da yaklaşmıştı. Yani orucu açmasına da az bir vakit var. Yiyecek istedi ve ondan yedi. Yani biraz daha beklese o günü oruç tutmuş olarak şey yapacak. Daha mümkün. Henüz mu kim yani? Sonra bineyine bindi, ben bu sünnet mi dedim, o da evet dedi. Bu hadis Bukhara ve müslimin şartlarına göredir. Darek Tirmizi, Ebu Bekir bin Ziyad, Ziyadat ala kitab-ı de Beyhaki sünnende rivayet etmişlerdir. Mukbil bin Halde, Cami-i Said'de tercih etmiştir. Bu tabi tabiinin e, delille hareket ettiğini, taklit etmediğini, uyanık, Olduklarını. Yani Enes Radyalan'a soruyor hemen. Yani bu neye dayanıyor? Sünnet mi yoksa kendi kararını? Enes Radyalan da diyor ki bu sünnettir. Yani kör taklitle hareket etmiyordu demek ki tabiinde. Evet Allah izin verirse bir sonraki derste Kitabul cenais, cenazeler bölümüne geçeceğiz. Bugünlük burada sefer ahkamını tamamlamış olduk. Subhaneke Allahu ve bihamdik ve eşhedü en la ve